Buongiorno Ankara. Pepe Jam Gourmet Pizan'ın sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Buon appetito Modern sabahlar. M modern sabahlar. O modern sabahlar. 103.1 Radyo Otelesiniz Onlar Sabahlarda hepinize bir kez daha günaydın sevgili sanatseverler. Fire Öktay Demirci herkes burada ve iki tane dünya dışı Yaşam formu da bu sabah stüdyomuzda bizlerle birlikte. Onları da bir günaydın dese. Günaydın istersen. diyelim. Gerçi günaydın. üstlerinde oturuyoruz ama ayıp oluyordur herhalde. Yani bir tarih, bir devir kapandı. Gıcırdayan sandalyeler bakıyorum çok güzel ortam kurmuşsunuz Oktay Bey ile beraber. Ben ee, şu anda fırfır dönüyorum stüdyoda. Hiç ne bir gıcırtı ne bir tekerlek sesi biliyorum. Yani bu zaten NASA'nın geliştirdiği e, Mars'a giden yolculuk için geliştirdiği koltukların aynısının bir üst modeli. Bir şey soracağım. Öncelikle günaydın sevgili dinleyiciler. Evet. Fiber Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz ezik miyiz diye soruyoruz. Siz, size bugün ayrıca bir e, değer vereceğiz. Çünkü sizin sandalyeniz Tabii, bakıyorum Eski sandalye Aa, Sık yönetimden hemen sonraki sandalyelerden <gülüyor> yani bir bu tanesi da, bu da... Bizimki yeni Türkiye sandalyesi Vallahi siz yeni Türkiye'deyken Ben hala maalesef O eski Türkiye'nin sandalyelerini kullanıyorum Size de helal olsun Bunu yapan gerçekleştirenlere ayrıca helal olsun Biz yani e, Başka <gülüyor> ne oluyor Bahram. Bir gıcırtı olsun diye bu sefer mikrofonu <gülüyor> şey yaptı <gülüyor> İlla bir gıcırtı yapacak Ege yani. bir şey soracağım sana Evet. Böyle arkada yaslandığın zaman... Bir yaslan bak. Sırtın böyle araya mı giriyor senin de? Açılıyor ve şey yapmaya Açılıyor çalışıyor ya. Mi? Seni böyle içine çekip... Kucatlayalım. Galiba mi? kuluçkaya yatırmaya mı çalışıyor? Ne kuluçkaya çalışıyor? mı? Ben de şey gibi böyle sırtını yasla... Ondan sonra bacaklarının da öne doğru at. Sanki Havası içime veriyor. bir yerden el gibi. Bir de bende baş kısmı var ya. Evet sende baş kısmı var. Oktay'da da baş kısmı var. Oktay seninkinin baş kısmı yok mu? Yok bunda mu? baş kısmı yok. Ben, ben, hani ben de... bak. Şey demiş, Abi senin sandalyene dedim. de oturuluyor sonuçta ya Abi ben oturuluyor de, da sıfır? biz ezik miyiz ya Bizi niye böyle şimdi ayrımcılık Gayrımcılık yapılıyor Böyle bir ötelemeler bir şeyler bize bir, sandalye diye. bir de zaten ben böyle bir kenarda oturuyorum Kapının eşiğinde oturuyorum Resmen hani bir restorana gittiğinde En şey masayı verseler Bak, bak hala adam ne bir de gerine Bir de bana bak Fahir Yani bir liraya çalışan masaj koltukları var ya Aynısı. Onun bedavası. Onun çalışmayanı diye düşün. İnsan 20 saat burada şey yapar ya Uzun şey yapar yani. Eğer benim sandalyemi çok merak ediyorsanız herhangi bir iş yerine gittiğinizde, <gülüyor> yani çok kalite olmayan bir iş yerine gittiğinizde orada göreceğiniz sandalyenin aynısını Veya da eski modeli. Eski kır kahvelerindeki sandalyelerden. <gülüyor> Vallahi bir şey yemin ediyorum şurada tahta iskemlede otursam hiç gocunmam. Ama yani böyle bir ayrımcılığa da asla Fahir evet diyecek bir yapıda insan insandı bir de kolçakları da kaldırayım kolçakları diyor. Kolçakları oynanabiliyormuş çok fazla. Fahir çok özür dilerim yani şimdi seni hiç kırmak istemem de senin sandalyenin hakkında konuşacak değiliz herhalde bugün. <gülüyor> Ben zaten bana gerçekleştirilen <gülüyor> ayrımcılığı konuşmaya çalışıyorum. Yeni sandalyelerin sahilde olsun da sizin de yüzünüzden gülücük eksik olmuyor bakıyorum. Bu Vallahi kardeşiniz çok, burada ezilirken. Çok koyu efliymiş bu ya. Dur ben sana bunu veririm. İkinci şeyde sen oturursun da. Şunu ben... anlamaya çalışıyorum. Şu kolçakları kendi eksen etrafında dönüyor mu senin? Onu denemedim de ben zaten biraz sağ kolumun biraz daha yukarı koymayı severim. Yani dikkat ettiysen <gülüyor> sağ kolla sol kol arasında bir seviye farkı var. Bay be o kendi, kendi şeyi çevresi etrafında dönüyor. Bu ne işe yarıyor hocam hop, hop. Şuna yarıyor bak hop, hop, hop. Sevgi dinciler Sevgili Çok net anlattım herhalde ne Hepinize keyifler olsun Başka da söylenecek laf yok Yeni Türkiye Oktay Demirci ve Ege Kayacan'a çalışıyor Tebrik ediyorum Yolunuz ve bahtınız açık olsun Bakayım tıs, tıs oluyor mu sen bir şeyler konuşsana ya. Biz... Ya ne konuşacağım ya ben konuşuyorum sandalyeleri zaten. Sandalyeleri keşfederim. Sizin sandalyeleri Bak şu benim Ege suç. Kullanma kılavuzları. Oh, Haa. Oktay'ınkinde de öyle bir özellik var. Onun şeyi yok. Ay, yükseliyor mu böyle ya? Kafa koyma yeri yok ama Abi, kol koymuyor. Benimkiler koyma... dönmüyor. Oha. Ha, Sevgili başka dinleyiciler var. hakikaten bu Oha da dönmüyor. bizim de, de, sandalyelerimizin sırt kısmı menzediği için akraba zannettik ama başka başka modeller şeyler galiba. Benimki mesela kafalık yok benimkinde. Mesela hızlı giderken stüdyoda. Aniden durursan tehlikeli. Geri geri giderken mesela. özellikle. O tehlikesi var yani. Ege için özellikle var arkada yani onun kafa Ani, önemli. Aniden durmaya yönelik mesela Ege'nin sandalyesinin şeyi var emniyet var. Ee, ama bende öyle bir şey yok. Ama bu da bir kolların durduğu yerde istediğin gibi açığı yakalayabiliyorsun. Fahir, rünkine bakıyorum. <gülüyor> Hiç düşmedi ama oturduğundan beri o da çok önemli bir özellik. Tabii evet ya o esas şey o. Vay be. Seninki gıcırdı mı Fahir? Valla artık hiç umurumda değil Şöyle isen. söyleyeyim umurumda değil Bir fık fıklasana Fahir Bu eskide sandalye zaten neyini şey yapacağım al <gülüyor> Gıcırdamıyor bile hiç gıcır, Yani gıcırdasan <gülüyor> O bile özelliği bile yok. yok En iyi sandalye dedin ondan oldu bu Fahir Evet Bun, Geçen hafta iki hafta önce en iyi sandalye sendeydi Kırıktı kıradaki. be arkadaşım Kır, e Düşün yani Plaktika en iyi sandalyeydi artık... ama kırıktı <gülüyor> Bizimkini düşün yani Vay be Helal olsun diyorum ya. Bu kadar ayrımcılığa maruz kalacağım. İstersen vereyim ben bir fotoğraf çektirdim. <gülüyor> Bu sandalyelerle bugün bir fotoğraf çektirelim ya. Zaten şey demişlerdi. Eğer gene sabah kuşağı birinci çıkarsa Hı -hı. en iyi yerli sandalyeyi alacağız demişlerdi. Bu en iyi yerli değil artık diyoruz ya. Size uzay nasıl... sandalyesi Bu var. hakikaten. Ne yani. yaptıysak Buyurun efendim. Herhalde bir şey oldu. Bir patlama çatlama oldu. Ve buyurun efendim. Ben buyuracak bir şeyim yok. Benim gündemi belli. Bu ayrımcılıkla nereye kadar yani beni susturabileceksiniz. Ben burada konuşacağım yani. Fair, ayrımcılık güzel değil de böyle konuşmak <gülüyor> güzel mi? Böyle konuşmak güzel. Peki bana yapılan reva mı, hak mı reva mı? 18 senemi <gülüyor> verdim bu radyoya çocuklar 18 sene. Bunun sonunda göreceğim sandalye bu muydu? Hayır, hiç üzülme. Uzmanlar diyor ki oturmak değil, yürümek önemli olan. Şöyle demişler. İster ofisinizde, ister evinizde, binanın dışına bile çıkmadan Saat İstediğiniz başı, kadar yürüyebilir. Saat başı 5 dakikalık kısa yürüyüşler yapmak sizi demiş Bitik en az 8-10-15 sene daha şey Gençleştirir yapar. Gençleştirir mi? Gençleştirir Oo, ve Bey, Bakıyorum 8 yaş, yaş gençleştiren atış. formülü vermeyi başardınız <gülüyor> selam olsun. Sağlık açısından en kıymetli şey demiş. Ne yapıyor efendim demişler. Ondan sonra, efendim ne yapmıyor ki? <gülüyor> doğal ilaç. Ondan sonra damarları temizler demiş. Afrodizyak etkisi vardır demiş. En sonunda yalnız böyle bir laf etmiş. Ona ben bir şey yaptım. Ee, Osman Müftüoğlu. Hareket berekettir diye bağlamış. Yani orada bir... Yani oraya kadar çok iyi gidiyor. Hareket bereket Nerede hareket? Orada bereket diye bitirseydi bari. Orijinal aslını kullanarak. Fırsat buldukça masa başında bile sık sık pozisyonunuzu değiştirir. Mesela fire. Mesela bu sandalyede oturuyorsun ya. O sandalyelerin Hop. amacı bak. oymuş demek ki. Yani Mesela bak. kollarımı biraz indireyim. Laps. Hopp. Nasıl bak pozisyon değiştirdi adam. Ben mesela değiştirmeye kalksam değiştiremiyorum. Demek ki ben bir de spor yapıyorum ya herhalde bunu göz alır bence Osmanlı. İhtiyacı dedi. olanlara. İhtiyacı evet. olanlara yani burada çünkü bir de kapının eşiğinde oturduğum için lap kapı açılıyor lap kapı kapanıyor lap kapı Tabii açılıyor. Ki. Ne oluyor ben sürekli şu kalça hareketini yapıyorum. Biz, ne oluyor benim? Biz stüdyoda arka odada oturuyoruz sevgili sevgili dinciler. O yüzden <gülüyor> en yakın faiz kapının düğünde otura bayılır. <gülüyor> bir de misafir stüdyomuz var. Oraya hiç at, açmıyoruz. içerideki küçük odada biz zaten bir mikserimiz var, bir şeyimiz var. İşte orada yayınımızı yapıyoruz. Misafir stüdyosunda zaten sandalyelerin üstünde de pikeler örtülü. Vallahi hakikaten asablarım bozuldu ya. Bu arada benim sandalyemin galiba application var. Oradan ayarlıyorsun. Şu an telefonu indiriyorum. Aha. Hadi ya. Sırtını falan telefondan ayarlıyorsun. Tipimi mi aynı mı başka sandalyenin Modelini olması. seçiyorsun orada. He. Ben hiç bakmadım ya. Seninkine de kesin vardır oktay. Seninkinde emin ol kesin vardır. Benimki galiba wireless. <gülüyor> Ay iyi, tamam. Ben onun için hiç bakmadım. Aman neyse ne be. Bundan sonra kıskançlığımı falan kendi içimde yaşayacağım. Doyasıya. <gülüyor> o zaman ya, gençli... yapmayacağım demiyorsun yani. <gülüyor> yapacağım tabii canım hem de köpek gibi yapacağım. E, İsveç 14 Eylül'de seçimlere gitti. Yapılan seçimlerin sonunda da Sosyal Demokrat Parti ile Yeşillerin ortaklığında yeni koalisyon hükümeti anca kuruldu. Anca mı saydılar ya 14 Eylül? E, Oktay Anca orada biliyorsun yani e, hükümet kuruldu falan filan. İnsan falan. emeği en pahalı şey orada. Yani. Her gün dört tane oy sayarım kardeş demiş bu paraya. E, anca zaten bugüne tamamlamışlar. E, İsveç'te genç çok diyen adam vardı ya dün. Olabilir, normal. İsveç'te hiç genç yok ki. Yani, Şimdi İsveç. kabine kuruldu ama gazetelere kabile diye geçmiş. Kabilenin en çok dikkat çeken isimleri ise iki isim. <gülüyor> ee, Sağlık Bakanı ve Spor Bakanı. <gülüyor> ee, Aa yani... ben dün gördüm Twitter'da Sağlık Bakanı <gülüyor> aman şey vardı hatta. İsveç Sağlık Bakanı'na aşı olacağım seni unutacağım diye. Vallahi Valla olunur. Biraz... Ee, İsveç Sağlık Bakanı 29 yaşında ve affedersiniz son Okuyormuş derece... Okuyor muyumuş o daha? İşte master programına katılmış da orada zaten seçmişler. Bakanlık yapınca askerlikten muaf oluyor musun? İsveç'te zaten bildiğim kadarıyla askerlik yok. Yok Türkiye'de diyelim mesela. Herkes şimdi akademik kariyer yapıyor ya. Hı hı. Siyasi kariyer yapsan mesela milletvekilisin meclis çıkışında götürmüyorlardır herhalde. Ee, olabilir herhalde. Oktay ne diyorsun? Bence de götürmüyorlardır. <gülüyor> Bence de götürmüyorlardır dedi. Buna vatan hizmeti efendim diyor. Evet ama sağlık bakanının yanı sıra tabii ki e, spor bakanımız da... Ee, Ayda, Ayda Hanım, o da 27 yaşında. Afedersiniz, ee, maşallah. Yani hakikaten insanın kabine e, giresi, giresi geliyor. Yani Böyle hakikaten. kabin neden çıkılmaz? Böyle kabine vallahi çok da eğlencelidir. Onu da söyleyeyim. Bunların yani haftalık toplantısı mı oluyor? Artık aylık bir araya mı geliyorlar? Hafta sonu her birinin evinde barbekü partisi mi? Kral da geliyor. Miydi, İsveç miydi? İsveç İsveç İsviçre miydi? zaten benim de kral var. Bir ülkeni... de, de mi kral var? İsviçre'de bildiğim Hep onları yok. karıştırıyoruz. Bari biri krallıkla biri başka biri monarşi biri. İsveç'te kral var ya. İsveç'in şöyle bir özelliği var. Daha önce de konuşmuştuk. Nerede? Nerenin? İsveç'in. Hiçbir özelliği olmayan bir ülke yapalım. İsmimizi de İsviçre'den alalım bence. Diye. Bu kadar rahat bir ülkede tabii işte gencecik. Tatlı tatlı insanlardan, kabiliğin şöyle güzel insanlardan kuralım da içimiz açılsın diye şey yapardı. Niye ya? Vikingleri var, bilmem nesi var, bir sürü şey var İsveç ya. İsveç'te Vikingleri alakası yok canım, var ya? Norveç'in, Danimarka'nın derdi. İsveç'in de o İsveç özelliği yok. Saat de yapıyoruz demiş, güzel. <gülüyor> Tabii İsviçre'nin saati kadar kaliteli değil ama güzel. İsveç'in çakısı o da değil, İsviçre yok, çakısı. Hiçbir şey de. yok canım, ismi bile özel değil. Yani. Bankası, bankası meşhur değil mi? Var bir tane bankası var, çok güzel. İnternet hizmeti falan var. <gülüyor> valla <gülüyor> vallahi bankası yok mu İsveç bankalarına? Yo, o da İsveç bankası. Yani, Nobel'i var bilmem nesi var abi demeyin. Abi, abesi mi? Bir sürü şeyi bir var. Bir tane Nobel'de ülke mi kurulur Hakikaten ya. Ülke evet. olarak şey projelerin Astro, ast, astronotu değil de İsveç'si ne oluyor astronotun? Uzaya gönderdiler adam bir tane mesela bir, şey bir astronotları var. Gelir kaynağı ne İsveç'in? İsveç'in gelir kaynağı uzaycılık, ee, uzaycılık ee, falan değil. Nobelcilik, Viking turizmciliği. <gülüyor> Ondan sonra ve de monarşi. Manoşya, o da kral, gerçek çok şey var para var İngiliz kralının yanında yani. Numaraşı yani ile karşılaştırınca hiçbir numarası olmayan ülke ne kadar güzel. Neyse genç bakanların faaliyetleri merakla bekleniyor eğer siz de merakla bekliyorsanız bizi takip etmeye devam edin. Teşekkürler. Umut oldu bize. O da var mı oktay bir haber? Ee, bir haberim. Bir haberim ben de pek çok haber var Ben size isterseniz New York'a getireyim Bir tane fetişist manyak çıktı son dönemde Hani her şeyin bir fetişisti oluyor Efendim bazıları kadınların iç çamaşırlarını Çalarlar itlerden Efendime söyleyeyim bazıları Kapı önlerinden ayakkabı çalarlar e, Bu New York'a musallat olan Yeni fetişist e, Ondan sonra Abimiz mi? A, Efendim, bilmiyoruz bilmiyoruz yani. artık pusu kurarak e, Metro istasyonlarında kadınlara saldırıyor Ve onların ayakkabılarını zorla çıkartıp <gülüyor> kaçıyor. Alıyor mu yoksa sadece çıkartıp gidiyor mu? Çıkartıp gidiyor derken alarak yanında yanını, yanında yani. götürüyor ayakkabıyla. İyi ayakkabı fetişistiymiş adam. Saat ekiliyor saat ekiliyormuş yalnız yani yani ikisini birden çalıyor olsa hani insanlar şey diyecek acaba böyle bir belki kadındır belki şeydir. Yani bu da tabii. kendine güzel ayakkabılardan bir şey yapıyordur, bir kolaj yapıyordur falan. Sadece sağ teklerini çalıyor. Bir şey yaptılar mı acaba? Ne? Profilini çıkardılar mı suçluluğun? İşte şu anda... Küçükken sağ ayak üstüne seksek cezası verildiği için sadece sağ ayak falan diyor. Başta e, işte CSI, FBI, e, ondan sonra New York e, İtfaiyesi de dahil olmak üzere. E, herkes şu anda peşinde. Şu anda herkes peşinde. lüçemberde çemberde daralıyor. Giderek daralıyor. Bir şey diyeceğim. Senin e, koyduğun fotoğrafa bakıyorum Ege. Hı hı. Benim sandalyemde öyle mi bilmiyorum. Tekrar fare çok kusura bakma sandalye konusunu açacağım. E, bu hakikaten akciğer şeyine benziyor ya. Evet. Tutamaçlar. Sırt tutamaçları. Bana da Eylül'ün sırt yapısını andırdı. Benim oturduğum şeyde böyle mi acaba? Sohbetinizi zevkle dinliyorum çocuklar <gülüyor> bazen. E, gerçekten nereden buluyorsunuz bu konuları diyenlere? Ben başka bir şey diyecek kelime bulamıyorum. Deyecek diyorum dikkat ederseniz. Doğru sen de haklısın Fahir. Sevgili dinleyiciler geleceği bugünden yaşamak istiyorsanız Twitter'dan sandalyelerimizi görebilirsiniz. Ben de göndereyim bari dur. O zaman isterseniz biraz şarkılar türküler sonra devam ederiz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar bu kız cihazında da nasıl bir taleyi varsa hep sohbetimizden önce şarkısını yerde kesiyoruz ya Palama Faith. Ya bu Palama Faith valla bizden gün yüzü görmedi. Özür diliyoruz Palama Hanım. Gerçekten size ee, nasıl diyeyim Gönül ve vefa borcumuzu özel bir program yaparak herhalde bunu anca ee, kapatabiliriz. özel yayın hak eden bir sanatçı mı sanıyorsunuz? Öylesine deli dolu bir kadın. Çocuklar, Hoş bir zalif. şey yapan, Özel program. Biz konuşmaya başlayalım. Bu başlarsın. Bu, bu başlasın. başlasın, başlasın. Biz soralım. En güzel cevap da bu olur. Bir gün onu yapalım. Anca öyle kendimizi affettiriz. Ve buna da win-win diyoruz biz. Yani iki tarafın da kazanması üzerine kurulu bir şey. Çok güzel. Hem yakışıklı hem centilmen. Kim olabilir? İsveç Sağlık Bakanı. Ya o tamam canım. Centilmenliği falan gencecik dipçik gibi delikanlı adam. 29 yaşında var ya yani İsveç kaynıyor şu anda. Bakanım bakanım. Johnny Depp <gülüyor> Hamil mi? Bakanı. Hamil Bakanı <gülüyor> Johnny Depp mi? Johnny Depp değil Hem yakışıklı diyorum Hem, hem centilmen Erol Evgin o zaman e, o Şüphesiz ki hem yakışıklı hem centilmen Yabancılardan düşünün Yabancılardan. George Clooney Bravo 10 evet. numara 5 yıldız Ege Kayacan'a bütün Teşekkür puanlar Hollywood'un yakışıklı yıldızı George Clooney Çey burnunda eşi Lübnan asıllı İngiliz avukat Amal Alaumuddin e, George Clooney de... deyince net oluyor da Artık Amal Alaumuddin'i de tanıyalım ya e, evet. George Clooney Alaumuddin olmuş avukat. avukat eşi diye Avukat amal alumitini av nokta amal alumitini hepimiz iyice belli edelim. Ee, Londra'nın kırsal kesiminde 40 milyon liralık şato aldı. İyi, lazım ya, o lazımdı. Lazımdı evet. çünkü yani ayrılmadı. Yüz görümlüğü Yüz görünüyü. Şey söyleyeyim 40 milyon poundluk o şato en az Londra merkezi git gel bir 40 milyon da yolda yakar yani uzak biraz uzak evet, muhit semt konusunda biraz cimri davranmış düğün hediyesi olan bu şatonun kendine ait de bir küçük ormanı var Ormanda güzel bir otoparkı mi? var mıymış Faiz? Bakayım yukarıdan fotoğrafı çekilmiş var. Kaç e, tane arabalık su, istiyorsun? Sular gittiği zaman su deposu var mı? Bakayım su deposu var. Önemli mi? olan bunlar. Bunlar çok su güzel. Su deposu var. var mı? Evet, yani araba parkı dediğin de o da mesela özel bir atölya parka şey verebilirler yani kiraya verebilirler. Öyle <Gülüyor> otoparkı var. Senin kafanda Peki, otopark or... canlanınca bir araba mı koyacak yerim Yok canım, olsun diye. Yoksa öyle yani. Ormanın ne faydası var ki hani bahçesi var da sen orada biber yetiştirir George? Hı -hı. Orman'da da ağaç kesecek Orman ne güzel ne güzel olur mu canım Palamutlar mantar zamanı olur Mesela sonbaharda ilkbaharda Giderler mantar toplarlar Ver George'un eline sepeti bir saat ormanda dolasın ya. Hamak gerer abi Hamak, Hamak gerer. gelme bir turizm değil ki Hamak gelme turizm Hamak kaç kere gelecek? bir kere gerersin Sıkı, sıkı bağlarsan bir daha ihtiyaç olmaz <gülüyor> Bir kere daha ama gelersin gezaman. işte sıkı bağlamadıysan Hamak hamak isterse canı gider abi orada şey yapar İnsanın canının hamak istemesi Mesela of çok fena canım hamak çekiyor Yani tabii ki Yani onun yerine gelsin bizim stüdyoda sandalyede otursun 15 dakika En güzel hamak Abi her konuyu buraya bağlayacaksak ben ona göre şey yapacağım yani <gülüyor> Bak Benim közlenmiş ateşi randım. Tekrar körüklüyorsun Yangına körükle gitme Ormanın hiçbir faydası yok onu demeye çalışıyorum ben Bir dakika ben bunları kayıtlara alabilir miyim Neye faydası yok ya ya evin mesela bahçesi olsa biber. Mesela ormanda biber yetişir mi? Yetiş <gülüyor> <gülüyor> Hayır yetişmez. Gör çömineyi yakacağız bir ağaç gel yavrum. Yetişir tabi ormanda niye hmm. biber yetişmesin ya? Orman ya bu. Olsun ne olacak aradan Koskoca güneş. Koskoca ağaçlar güneş vermez. Zarar. Yani aradan diyor ki ormanı, orman, orman arazisini tarım arazisine döndürmek için orada. Yaksın da <gülüyor> George onu diyor. <gülüyor> onu da bırakmayacak ben. bir de anız yakmak zorunda kalacaklar. Benim bildiğim George Clooney o büyük ağaçların hemen yan tarafındaki daha nispeten küçük olan ağaçların arasında iki çizli bir şey eker. Bence avukat hanım dilekçesini hazırlasın Oktay burası Denirci, 2B diye. Yöresel lezzetlerle konuşuyor iki çizli bir şey diker. Eker abi da. oraya da bir tane şey atarlar. Ne? Hamak? Otoparka sığar o şey Son Onda şeyi. Bir tane salarlar bir şeyle. pancar motor mu? pancar motoru da takarlar oraya bir tane. Bir de tulumba takarlar. Mesela Amal oradan bağırır. Bağırır. bak oradan Amal Hanım böyle tulumbayla böyle fık fık George. fık fık. nasıl oldu diye böyle anlatacak da hikayeleri olur. <gülüyor> Çünkü tarlaya yani. su basması lazım. Su basması lazım. Pirin çekerler. Pirin <gülüyor> çekerler. Şey <gülüyor> yaparlar. <gülüyor> Yarı balçığa batmış böyle. Çeltik tarlalarında. Hey gidi hey George Clooney. E biraz da onlar düşünsün yani çünkü bence böyle... başına iş aldı alsaydı bir tane güzel Londra merkezli bir daire bir aydatını öderdi düzenli var tükür zaten tükür George yaşayan. şeyi var hayır bir de o Londra merkezde. Şey de yok yani çöp dökeceksin hadi bakalım George çöpleri topla götür Ta 200 kilometre ötede çöp tenekesine yolculuk çok zor Vallahi bir de şato dediğinde İngiltere şatosu hayaleti var onun niye canım bütün İngiliz şatolarında hayalet İkisi, var diye bir şey. var fix mi? Tabii canım o kadrolu hayalet. Onu çünkü orada böyle sistemi ku güzel kurmuşlar. Hayalet gidiyor yerleşiyor. Ondan sonra papaz çağır bir şey çağır. Exorcist çağır. Onu kovdur. Exorcist <gülüyor> aldığı paradan hayalete veriyor. Başka köşke. Bir şey diyeceğim. Bizim dükkanda e rıza var ya kedi. Ha. Hı -hı. O acaba şey olabilir mi? Ben dün onu içeride gördüm ya. Neyi diye gördün mü? Ne olabilir Ruh mu? Bayağı hayalet gibi hayalet bir, şey. bir şey. Çünkü bazen görünmüyor. Onu fark ediyor musunuz bilmiyorum. Kedi olmasına rağmen çok mantıklı bazen görünmemesi ama dün ben onu içeride görünce bir şey oldum. Tam bir tane... Hiç kimse yoktu dükkanda. Hı. Tam çıkıyorum. Tam böyle fırt diye önümden geçti. Şeye hiç dikkat mi? Diye baktım Ege sen hiç ilgilenmiyorsun benim korkularımla. Beyaz saçlı bir tane müşterimiz var. Ben hiç o müşteriyle kediyi aynı anda aynı yerde görmedim. Çok ha, mantıklı. O şey uzun boylu zayıf, evet. kibar bir beyaz. Güneş beyazı. vurduğu evet. zaman hiç gölgesi de olmayan şey var ya. Hatta i̇şte çocuk o adam. Da... Ona hiç bakmadım ben. Kedide var mı gölgesi? Kedinin, Kedinin de yok. Adamın da yok. yok. Bundan iyi açıklama zaten herhalde dünya üzerinde yok. Hatta adam bir... Bir şey pazar Pazartesi sevinç yok. Sizi görecek tarafı alalım falan demişlerdi. Adam hiç ben rahatsız olmam demişti. Dur gülüşse. ben bir sarımsakla gideyim bakayım bugün. Bir git abi bir bakmak o, lazım. O da kontrol edilmiyor muydu sarımsak? Nasıl kontrol edilir ya? Bunu hayalet topladı hayalet hayalet adına. Hayalette şey yapacak. Kitap alıyorlar, seviyorlar falan öyle bir şey de yok yani. Un. Hani el ne? yere un dökeceksin E. Oradan yürüyünce bekler Ben de olur. paranormal aktivite de seyretmiştim. Aynı. Un mu döktüler? Un, un döktüm, döktüm yollarına. Git hadi. sen bir usta'dan bir çuval. Onu... biz yapalım siz şey zahmet etmeyi yok yere süreceğiz Sonra Ahmet süpürsün onu. Al sana paranormal aktivite. İngilizler <gülüyor> <Güzel> paranormal aktivite vermiyor. <gülüyor> kendi kendine süpürülmüş. Ama <gülüyor> siz şey yapmadınız ama dün gece ben hakikaten koşa koşa gittim eve korkuda. <gülüyor> ne oluyor? olsun ya bana ne dedim. <gülüyor> Sonuçta dedim. biz aşılarını yaptırmadık mı? Yaptırdık. Tamam dedim bitti gitti yani. Evet bugün şöyle bir bakıyoruz olaylar da. falanlar filanlar bir saati daha burada devirdik yani onu da söyleyelim. Bu saati böyle devirdiğimize ben göre yeni abi. saati dikkatmenin zamanı gelmiştir. <gülüyor> ben açıkladım abi ben görevimi yapmış oldum. <gülüyor> Yarın bugün hayalet. Bunlara ne oldu bu üçüne? Niye böyleler? Hayalet şey olmuş çarpmış bunlar. Oktay biraz daha konuşsana. Hayaletim çarpma özelliği var mı yok mu ben bilmiyorum yakında görüşürüz. E, i̇yi oluyor mu işte bu seferde palama Fate geldi. Modern sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo türleriniz Modern Sabahlardan hepinize bir kez daha günaydın sevgili sana severler bu saatte Zorlu falar sizi bekliyor ilerleyen dakikalarda radyomuzun 105. özel gösterimi filmin adı ne olabilir ne olabilir Equalizer. Equalizer, Equalizer. doğru akıllarda kaldı o güzel bir çalışma oldu Equalizer ama o oldu ya o onu bitti gitti. O gidenler oldu oradan biliyorum ben biraz da fısılamış galiba o film. Öyle miymiş? Hmm. Equalizer'da fısıldadıysa artık film çekmeyelim ya. Hakikaten iyi kulak izledi. Zirve'ye oynayalım. Zirve'ye oynar film. Efendime söyleyeyim neydi adamın adı? Mr. Equalizer mı diyorsun? Mr. Equalizer kimdi o değerli oyuncumuz ya? Equalizer'da oynayan kimdi? Sen Başı. şey yaptın abi. Sen i̇simleri söyledin sen, abi. sen so söyledin. Ben aptal ne yaparsın? Roger, Malcolm X'i oynayan kimdi? Denzel Washington. Danzel, ha, Danzel, Danzel Washington. Washington. oynadı da onu. Tabii Danzel Washington oynuyordu ya. Esası Equalizer oymuş. Esas... Filmi sonunda çıkıyordu. Doğru Ay, niye mı? söylüyorsun Fahir? Şu anda şey oldu yani. Evet filmde kadık hale geldi. O zaman başka bir filme verelim. Yeni yani. filmimizin adı Yargıç. Yargıç. Hı -hı. Judgment. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Judgment çeşitli anlamlara gelebiliyor. Burada Yargıç anlamında kullandık. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Hı. Madem film böyle yargıçlı marşıkkaçlı mahkeme filmlerini konuşalım tamam mahkeme filmlerini mi bir zamanlar ben çok seviyordum hatta ben söyleyebilir miyim soktum. kramer kramere karşı orada da çocuğun velayetini kim alacak diye bir mahkeme sahnesi vardı ee, o zaman ben de madem Dustin Hoffman'dan gidiyoruz. Rain Man yani yağmur adam. Orada da bir hakim karşısına çıkıyor. Bir odaydı ama... Yine... Dustin Hoffman demek ki Dustin Hoffman dediğim... Dustin Hoffman veya Dustin Hoffman... E, ...hep sürekli böyle mahkeme filmlerinin... filmleri. Yani Her filmde muhakkak bir mahkeme var. vardır onun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bazı film bittikten sonra mahkeme oluyor. Yani ona rağmen... Şey... <gülüyor> Mahkemede geçen filmler öyle. Hepsi mahkemede mahkeme geçmesin. Mahkeme sarktisi olan beş, film değil. 15 dakikası mı? Baştan sona bütün mesela şey hikaye bir hukuk, hukuk mücadelesi Biz olan hukuk. şeyleri konuşalım. Yani bugün hukuku mu yatırdık? Hukuku bugün e, beyaz perde ve hukuk. Tamam. Ay ne kadar güzel bir program Oktay ya. Keşke sen sunsaydın. ben çok anlamam çünkü sinemadan. <gülüyor> O tamam da beyaz perde ve hukuk diye beyaz bir program. Ber. Çünkü SYK seçimlerinin hemen akabinde bu programın gelmesi de çok hem enteresan. De güncel olur. Hem güncel yani hem güncel hem de lezzetli bir program. Aman diyoruz e, kremer kremer'e karşı. Telefonumuz 210-30 sevgili dinleyiciler ve mahkeme filmlerini soruyoruz sizlere. Cevaplarınızı değerlendireceğiz. İki şanslı isme de ne vereceğiz ne vereceğiz? Yargıç filmine Daire göstereceğiz, davet Başka niye verebiliriz yani? Telefonlar çalıyor, ben kendi imkanlarımla Yanlarımla mı alsam, yoksa da, bakalım, yoksa alsak, efendim, almasak mı? Bu arada mı? bir haber, Danimarka'dan nota gelmiş Türkiye'ye. Aa. <gülüyor> ne notası? Bir gazeteci Suikast girişiminde bulunan ve Türkiye'de yakalanan BH'nin Türk reyineler karşısında servis bırakıldığı iddiası üzerine Türkiye'ye nota. Danimarka'nın nota verdi iki ülkeden biri olmuşuzdur bence. Hakikaten Danimarka nasıl veriliyordu bu notaya ilk defa? Onlar bayağı kitap karıştırmıştır ya. Çünkü yani Danimarka'nın tarihinde nota yok. Biz bir hukuk mücadelemize dönelim biz. Günaydın efendim. Ne Maalesef dönmüyoruz. Bir hukuk mücadelesine döndü programımız. Benim aklımda çok güzel bir mahkemeli film var. Çok çok çok var mahkemeli mahkeme. film de. Şimdi Oo. birden sorunca uh. mahkeme mahkeme. Üf, üf. Bu şey tabii yani Amerikan adalet sistemi Biraz şova yönelik ya. O yüzden çok mahkeme filmleri var. Bizde hmm. hiç mahkeme filmi olsun diye var ya bizde de var. Reis bu da, bu, da, var? Hayır, bu da mı gol değil? Var, bu Harun, da mı gol değil diye. Bütün şey. film onu anlatmıyor ki. Filmin bir yerinde mahkeme olur Burada ne oluyor? Dosya. O. Dosyanın şeyi otay sonraya geçer. Film hep gibi. mahkemede başlıyor. Mahkemede bitiyor. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Kimle görüşüyoruz efendim Ekim Uyar. Ekim Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba hoş bulduk. Hangi film var aklınızda? Türk mü yabancı mı istersiniz? Yabancı isteriz. Hadi yabancı, Önce yabancı istiyelim. bir tane de yerli. Öyle mi? O zaman yabancıyı ben söyleyeyim. Bir hukuk mücadelesi olarak Low Evidencingism diye bir film vardı benim çok sevdiğim bir film. Bir daha alabilir miyiz? Everybody is nishantaşıpazarmı? Yani, yani bu Türkçe mi? Adalet, olarak... adalet peşinde Türkçesi de. Hmm. filmlerin Everding tamamı Everding... Türkçe'mizi Adalet peşinde diye çevrildi ama olsun buyurun söyleyin. Low Evidencingism LOW EVERİNCH VERİNCH LOW LOW EVERİNCH ABIDING ABIDING ABIDING CIRIZM CIRIZM CIRIZM CIRIZM LOW <gülüyor> ABIDING CIRIZM CIRIZM CIRIZM CIRIZM CIRIZM Valla şey oldu ha Ne yapayım Oktay anlamıyorum İngilizcen bu kadar. Biz süper lise mezunları böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Kim oynuyordu e, Ekim Bey? Biraz ee, bahseder misiniz? Biz ki, de, kim oynuyordu? Valla şu anda çok hatırlayamadım yani. <gülüyor> ha, filmi öldürdüm. hatırlamayı oluyordu ne Filmde neyin mücadelesini veriyorlardı? E, bir tane adamın e, karısı ve çocuğu öldürülüyordu. Onun üzerine işte... Ay e, anlatma, anlatma. vallahi için parçalandı şu anda. Adamın böyle mücadelesi onların... O, o da öldürenleri ve... inadına mahkemeye veriyordu değil mi? Evet, mahkemeye veriyordu. İkim Bey'im. Beltan Hanım söylemiş, Cerrah Butler oynuyormuş filmde. Doğru mu? Bilmiyorum. mi? İkim <gülüyor> <gülüyor> şu anda hatırlayamadım. Çok aslında ünlü birisi oynuyor da şu an hatırlayamadım. Cevap <gülüyor> attı. Peki, ekime Teşekkür çok teşekkürler efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. şey alacaktık. Türk yerli film alacaktık. Onu artık. Evet, bir daha artık. Onu artık başka sefere. Biz, bir sonraki programımızda. Ee, Güzel, havalı bir filmle başladık anladığım kadarıyla. Zeynep Hanım ismi söylemesi zor ya. Ondan bayağı. 12 Engirmen demiş Zeynep Hanım. Hı -hı. Yani 12 kızgın Hı -hı. adamlar demek. Vallahi işte Ege Kayacan'ın parmakları güzel çalışsa şurada dünyayı alacağız ama yani sandalyem değişti yarın öbür gün telefon da değişir faerfish la dolma parmakları yönelik telefonlar benim ellerim zarif ya o yüzden olmuyor. Vallahi hakikaten ya. Ne oluyor ya? Ne oluyor abi? Zarif eller operasyonu. Son bir telefon alayım. Deniyoruz. Günaydın efendim. Günaydın Ege Bey. Merhaba kimle görüşüyoruz? Ben Kenan. Kenan Bey hoş geldiniz Ne yapıyorsunuz? Araba sürüyorum. <gülüyor> ha ne oldu? aldın mı cevabını? Araba Most, sürüyor Kenan Bey. Şu anda mosmor oldu yine. Yani biz de kıskandık ne yalan söyleyeyim. <gülüyor> Arasına yaparım bu işi. Araba kullanma işini mi? <gülüyor> mosmor etme işini. Evet, Hayır Yok radyo yaramayı. Kenan Bey aman. Sağa çekip herhalde konuşuyorsunuz bizimle değil Yok, mi? Araç kiti var canım belli sesinden. A Ona araç kiti efendim araç kiti. Araç Hiç kiti. Çok rica edeceğim. Yani Hı -hı. arabanın son bir sene içinde alındığı garanti. E ne oldu bir sessizlik oldu. Mahcup ediyorsunuz Estağfurullah. beni. <gülüyor> Estağfurullah. kullanın efendim. Daha, <gülüyor> iyi, kazasız, daha kazasız, ileri bizim belasız. olsun. Buyurun. Daha hangi ileri film? sizin olsun. Runaway Jury. Runaway Jury. Tamam kim vardı o filmde? Evet. John Cusack vardı. Heh. Ondan sonra yine Dustin Hoffman vardı. Dustin Hoffman'ın i̇şte, evet var öyle filmi. Gene var. Hackman vardı kötü adam her zamanki gibi. Ne oluyordu orada? Mesele ne oluyordu? neydi? Ya işte jüriyi satın alıyorlardı. Can Kusak avukatlı falan işte şeyle beraber e, Gene Hackman kötü adamdı. Alacak verecek öyle meselesi yüzünden. Sürekli mahkeme işi. Yani ne mahkemenin konusu neydi? Alacak verecek meselesi mi yoksa... Ee, ya, i̇cra işimi John Grisham olduğuna göre yazarı Kesin cinayettir Ölüm bölüm vardır yani Hatıramıyorum o kadar Peki efendim, çok <gülüyor> teşekkürler bir, filmde. bir şey değil Bu filmi bizle paylaştığı için Kenan Bey'e teşekkür ediyoruz Teşekkür Görüşmek ederiz hoşçakalın Biraz reklam hemen ardından mahkeme filmleriyle devam Modern Sabahlar Modern Sabahlar çok güzel şarkı sevgili sanat severler. 9.30 oldu saatimiz. Mahkeme filmlerini konuşmaya devam ediyoruz. Şanslı iki dinleyicimizi de 105. Radyo Otto özel gösterimine yargışa gönderiyoruz. Telefonumuz 210 30 30. Bakalım hattımızda şu anda şu anda hattımızda kim var diye bakalım. Ee, şu anda hattımızda Hattımızda Twitter'dan gelen cevaplar var. İsterseniz onlara bakalım. Hemen alalım. Ondan sonra. Onu bir noktalı virgül koyalım. Bir noktalı bir virgül koyalım. Günaydın <gülüyor> efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Meltem Bayram. Meltem Hanım hoş geldiniz. Sever misiniz siz mahkemeli filmleri? severim. Ya yani iki tane film aklıma geldi. Biri yerli, biri yabancı zaten. Buyurun, ben o mi? zaman yerliyi alalım ya. Bir kere de yerli bir şey söylensin ya. E, yerli şey yani filmi e, net olarak hatırlamıyorum ama Sadri Alışım bu da mı gol değil Hakim Bey sahnesini hatırlıyorum. <gülüyor> <İşte> <gülüyor> sahne Osman alamıyoruz mıydı? yani. Sahne alamıyoruz. Ofsayt Osman mıydı? Ofsayt <gülüyor> Osman, ofsayt evet, Osman hadi. olabilir mi? Oktay dönüyoruz. Ofsayt Osman. Olabilir. Bakalım olabilir. Olabilir. Sendem. Biz Sendem. bir de yabancıyı alalım da ne olur ne olmaz. Jabancı <gülüyor> da şey e, Sanık e, 1988'de çeklen Cudí Foster'ın Foster hmm. Evet doğru valla Evet çok bayağı teşekkür. yani böyle e, iki kadının mücadelesi olduğu için aklımda kalmış Cudí Foster'in yıldızını parlatan film değil mi? Hatta evet. Oscar yok Oscar, Oscar, Oscar yok Oscar veremiyoruz Oscar ve yok ve Peki çok teşekkürler efendim görüşmek üzere ederim, İyi günler İyi dileyim. günler diliyoruz saygılar sunuyoruz efendim kabul buyurunuz Pek çok Philadelphia cevabı var Burak Bey Doğru Ondan sonra Bahar Hoca ondan sonra e, ve pek çok da ne olacak şimdi cevabı var e, Levent Kırcı Nevra Serizli <gülüyor> avukat Karıkoca Şener Şen Perren Kutman davacı ya, şey değil mi Yaz kızım 3 torba 200 torba çimento yok o değil o, tükür o, babanın dediğin, yüzüne Tükür babanın yüzüne işte Yaz oh. oğlum işte Yaz kızım ya, şeyde Şener Şen ha, evet, evet. torba çimento evet sekreterle e, Şener Şenin evet. odada basınmasından basını. sonra evet ondan sonra başka bakıyorum um, umudumuz Şaban Oktay'cım bir virgü koyabilir miyiz? Günaydın yok, efendim. Günaydın. Merhaba. Merhaba. Hu hu. Günaydın. Good morning. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Günaydın benim adım Murat. Murat Nasıl? Bey. Çok teşekkürler. Siz de mi araç kitiyle konuşuyorsunuz? Ben de araç kitiyle konuşuyorum. Araç içinde trafikte uğraşıyorum. Çok güzel uğraşıyorum. Kitli alan bizi arıyor. <gülüyor> Buyurun Murat Bey. Nereye yolculuk? Önce onu söyleyin. Ee, şu anda Birkent Kavşan'dayım. Felaket ve trafik var. Hadi ya çok mu trafik orada? Çok evet burası bir tuhaf oldu. hastanenin yolu yapıldı ama. Yani, Bilkent'e evet. doğru mu gidiyorsunuz yoksa... Başka bir yere doğru gidiyorsunuz. O, o doğru doğru gidiyorsunuz. Bir doğru gideceğim inşallah. <gülüyor> Peki iyi yolculuklar Murat Bey. Çok Hangi dağlı. film var aklınızda? İki, i̇ki bir yerli bir yabancı geldi aklıma. Hemen ee, alalım. E, yerlisi Kemal Sınal'ın davacı filmi. Davacı mı? Yani, <gülüyor> kült bir filmdir. Çok gerçek bir filmdir. Ee, i̇kincisi e, yabancı... E, Tanrı'yı dava eden adam. Neyi ee, dava eden adam? Tanrı'yı. Tanrı'yı, Tanrıyı dava eden evet. adam. Evet. Teknesi bir fırtınada batan bir avukat e, da, sigortadan parasını alamıyor. Çünkü dava şey diyorlar. E, Tanrı'nın işi bu diyorlar. Hmm. O zaman Tanrı'yı dava ediyor. Sonuç? Öyle çok... E, sonuçta kazanıyor. Evet. <gülüyor> Kilise çünkü e, onun yerine e, Tanrı'yı temsil ederek e, taraf oluyor. Dava Ve kasını, emsal teşkil edilmiş. Geç bir evet. Valla emsal teşkil eder doğru. Peki, efendim. çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür İyi omuzlar diliyoruz. Yarınlar Zeynep Hanım hatırlatmış bize sağ olsun. Ofsayt Osman'ın olduğu film şakayla karışıkmış. Şakayla Kim karışık, zaten... sadri alışık yani. Oradan ee, ondan sonra Salih Bey Şeytanın Avukatı. Aa, Devils doğru. Advocate olarak Türkçemize de çevrilen. Elif Hanım da onu söylemiş. Türkçe'si aslında onun şey. Devils e, Şeytanın Avukatı diye geçer o film. Emir Kutluay demiş ki Rüzgarın Mirası. Müşk Maymun davasını anlatır. Maymun davası onu bilemeyecek. Bayırıyor ya, ya, meşhur Maymun davası. Aa şu emsal teşkil eden evet, davası. Maymunu diyorsun. alıyorlar, ondan sonra bu Maymun bizim. Maymunu vicahiye çeviriyorlar. Günaydın oradan. efendim. Falan Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Doğuş Demir, trafikten arıyorum. Sağ olun efendim. Trafiğin nabzını tutuyorsunuz bir taraftan da kolay gelsin. Evet, evet. O akıcı hem nasılsın? Ya gibi kayıyor gidiyor trafik değil mi? Hem de, hem de nasıl? Araç kitine bile gerek yok. Bayağı bildiğin tek elle araba kullanılabiliyor yani. Vay be. Daha ne olsun işte trafik. Bilen de... tabii bilen böyle kullanıyor. Tabii herkes de kullanamaz ee, yani. yani evet. şey değil, Bana 10 tane araç kiti tıklaksan ben konuşamam gene böyle. Ya yani Buradan kendimi de ihbar etmiş gibi olmayayım ama böyle gayet. <gülüyor> gayet de Vallahi telefonla değil. konuşuyorsunuz trafik esnasında. Sabah şovunu biz mi yapıyoruz Doğubey Doğu mi yapıyor? yapıyor belli değil. Vallahi helal olsun Doğubey. Genç kızların kalbini titrettiniz gene. Genç mi? <gülüyor> genç kız. Tamlama o evet. tamlama genç Vallahi kız. Vallahi çok doğru. Yani Dove evet. beni uz, şaşırttı. Uzun uz, uz, uz, zamandır görmediğim bir şeydi. İyi oldu hatırlattınız. Peki Dove hangi film var <gülüyor> aklınızda? Efendim Jake Nicholson var malum. <gülüyor> değil, malum değil. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorum. Tabii aradığınız Jack, kriterlere uygun birisi bulunamadı. Jake Jake Nicholson'la Tom Cruise Ha Jake niye neydi tamam başkanın adamları mıydı yok Effi Guitman değil ee, mi Birkaç iyi adam diye tamam, Türkçe'ye çevirmişler Effi Guitman tabi Effi Guitman çok yani <gülüyor> biraz aksanlı mı, aksanlı biraz ama, var ama e, çok yani, iyi bence çok güzel bir Pronunciation 10 numara 5 yıldız Doğu çok evet. güzel filmi evet. Çok... O bayağı bir uzun süre mahkeme yani böyle Amerikan adaletine olan güvenimizi... Hem de Amerikan askeri bir adaleti. Yani. Peki çok teşekkür ederim. Yani, bir de o var. Bir, bir, bir de askeri adalet, de... adalet diye bir şey var doğru diyorsunuz. Bir doğru. daha filmin ismini alalım biz sizi öyle uğurlayalım Doğu Bey. Tabii e Efi Guitman. Çok teşekkür ederiz <gülüyor> yazdık efendim bu şekilde. Hoşçakalın. Efi Guitman. Çünkü o espri hani kaynasını, Aa, kaynasını istemiyorum. istemiyorum. Altını Vay. çizelim underline edelim. Ondan sonra. Mahkeme filmi de o güzeldi ya. Evet. Onda bağırttırıyordu ya Jack Nicholson'ı. Ne diye ee, bağırttırıyordu? Dolduruşuya getiriyordu. Evet evet. Yaptık lan tamam diye bağırıyordu Jack Nicholson'ı. Bağırıyordu Nicholson. evet. Ha yaptın mı dedin? Yaptın dedin yaptın dedin diye yani zaten işte, hakim de öyle diyordu. Öyle bir bağırıyordu ki Tom Cruise da pısıp oturuyordu. Yani sevinemiyordu bile azarı yedikten sonra. İyi ki yani. Tom Cruise'un oturuşu olay. Böyle Meşhur sandalyeler yani. de yok bizim stüdyo sandalyemiz gibi de değil. Pısıp kalıyordu. Günaydın efendim. E, günaydın. Merhaba, Merhaba efendim Kimle görüşüyoruz? E, Nihandan. Nihandan Hanım hoş geldiniz. Nerede siz Nihandan Hanım e, şu anda? Şu an tam meclisin önüne e, durdum çünkü çok yoğun trafik dedim. Böyle ilerlemeyeyim konuşurken. E, tam meclisin önündeyim. Bekir, Meclis kolay gelsin mi? efendim. İyi çalışmalar. <gülüyor> yeni yasama yılında. Yeni yasama yılında hakikaten size de kolaylıklar diliyorum. Kitti mi diyorum. konuşuyorsunuz? Kitsiz mi? Nihandan Hanım. Efendim e, şu an işte durma, kitim olmadığı için durdum. Ay araç <gülüyor> yeni değil demek ki. Kitsiz bir genç kız. Kitsiz. Çe çene altı telefonuyla konuşuyorsunuz yani bizimle. Evet. Peki efendim hemen alalım cevabınızı yazalım e, istedim. Söylendim bilmiyorum aslında ama 12 kızgın adam. 12 kızgın adam. Kim oynuyor evet. o 12 kızgın adamda? Bir ya tanesinin ismi yeterli. Söyleyemeyeceğim. <gülüyor> hatırlayamıyorum. İsimlerini hatırlayamıyorum. Ama, Ama bu fi... kızgın adamlar jüridekiler herhalde değil mi 12 kişi olduğunu? Evet jüridekiler. Belki efendim. Çok teşekkürler Niyan Hanım. Tamam. Yolunuzun açılmasını olun. diliyoruz en kısa zamanda. Sağ olun. Arkadaşlarımız sağ olun. Bu, bu konuyla ilgilenecekler. Pek çok ünlü oyuncu oynuyor Faiz. <gülüyor> yani hangi birini sayayım. Çünkü o şeyde de 12 e, Ocean neydi? Ocean 12'de de baya bir adam oynuyor. Ocean 12 onu mu diyorsun? Ocean 12, <gülüyor> Ocean's 11. Hep bunlar. Günaydın 13'de çıktı onun. Geldi. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Ben Ömer Ulkun. Ömer Bey hoş geldiniz. Heyecanlandınız mı yayına bağlandınız diye? Çok heyecanlandım. Hatta arabayı da sağ çektim heyecandan. He, İyi yaptınız. Nerede orada. yaptığınıza göre değişir arabayı <gülüyor> sağ çekmeniz yani. Meclisin <gülüyor> okay. önündeyseniz sağdan çekin. Baya bir trafik yaratıyorsunuz. Bir de sağa dönüş var orada. Arkada vallahi küfrederler. Yok yok küfret eden yok. Kim yok onlar? Peki beyefendim. Hangi film var Ömer Bey aksınızda? O Türk sinemasının efsanesi var. Kibal seyirciler. Kibar Feizo, Kibar Feizo da mahkeme var mı ya? Baştan sona mahkemede geçiyor, olayları anlatıyor. Olayları anlatıyor. Ha, anlatıyor. olaylar olaylar diyor yani. Ha anladım tamam. Doğru vallahi Ömer Bey çok teşekkür ediyoruz görüşmek üzere iyi yolculuklar size. Sağdan çıkabilirsiniz. Sinyal vermeyi unutmayın lütfen. Verdim sinyalimi. Görüşmek üzere. Kendinize <gülüyor> <gülüyor> sağlık. Kemal Sunal ne kadar çok şey film var ya. E, davacı var. Dastan ofman bir, Kemal Sunal iki. Mert Bey şey yapmış söylemiş bize Twitter'dan. Ondan sonra Erin Brokoviç var. <gülüyor> Mesela. Borabey söylemiş. Bu da, da Kemal Sönal'ın güzel Kemal filmlerinden. Kemal Sönal'ın Julia Roberts'ın oynadığı bir filmdir. Ondan sonra... Başka? Başka. Başka. Emre Bey yerli küçük bir başır. Yerli küçük Aa, bir başır. Doğru bak hiç kimse şey yapmadı onu. Valla evet, söylemedi. söylemedi. Ama radyo tiyatrosu demedi ki ondan. Emre Bey şöyle demiş. Yerli küçük bir başır. Yabancı Efe Goodman söylendi. Ee, <gülüyor> o, o zaman Batman Dark Knight sayılır diye düşün Bakıyorum jürimize sayılır. Batman Dark Knight... D Dark Knight olacaktı. Oradan bir maalesef, maalesef veremiyoruz. Orada mahkeme var mıydı ya? Her yerde mahkeme var yani. Bir ara gidip temiz kağıdı falan alıyor ya. Ha doğru doğru at at diye tam. göründüğü için oldu. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ee, Seçil Burak. Seçil hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhaba. Seçil hanım kahvaltı yaptınız mı bu sabah? Kahvaltı yaptım. İşe gittim. Evet. Ne i̇şe yediniz? Mi yani çok ne çeşitli gittiniz? sorular var Seçil hanım çok ne şey yediniz? De. İşe mi gittiniz? Altay. Ne yaptınız? Hattı tost yedim ve çay içtim. Ha, tost yedim. Tost çay. Ha, tost tost çay. yediniz, çay içtiniz. Yediğiniz, içtiniz sizin olsun. Afiyet olsun. Sesiniz zımba gibi geliyor. Hakikaten de, tebrikler. Evet. Öyle mi? Çok hastayım abi. İşlerimden geri gönderdiler beni. Hadi o yüzden mi işe gittiniz geldiniz. Ay, evet. Keşke <gülüyor> telefon açsaydınız. Çok hastayım ben falan diye. Göstermek evet. mi gerekiyor hastalığınızı illaki? Ee, yok da o kadar kötü olmadığımı düşünmüştüm. Bir de telefonda ne, yala, ne yalan söyleyelim ya? Hiç de hasta gelmiyor sesiniz. Evet. Valla. Yani. Evet işte ya tüküm daha hasta gözüküyor o yüzden gittim kendimi gösterdim daha da iyi oldu yani. Valla etkili yüzden, olmuş doğru var. karar Ama vermişler. Ama şey demiş olmadılar mı yani siz kendinizi iyi hissediyordunuz gittiniz tipa e bak yolladılar sizi. E biraz da kendilerini düşündükleri için yolladılar çünkü onları da hasta edecektim kalsaydım. Nedir evet. hastalığınız böyle salya sümükler mi? Evet evet grip oldum yani burnum okuyor. Geçmiş olsun. Geçmiş olsa. İlk gribi mi yılın? Yılın üstü, Evet, yılın ay, çok romantiktir oh. o ya. Harbi. Yani ilkler hiç anladım. unutulmaz biliyorsunuz Seçil Hanım. Siz de lütfen. hele sonbaharda yaşanan o grip. <gülüyor> ne <gülüyor> kadar <gülüyor> romantik. Bu kadar romantik bir grip. Vallahi insan ümleniyor. Ne yalan söyleyeyim. Geçmiş olsun diyemiyoruz yani resmen. Geçmiş Geçmiş zaten. Nursama teşekkür ediyorum. Tadını çıkarın vallahi Seçil Hanım. Gideceksiniz eve şimdi. Kitap kitabınız var değil mi? Ee, kitabım var da işim var yani iş yapmak yapmaktayım bir taraftan o açarsınız evet, o tarz benim oynar. Televizyonda evet. siz de bir taraftan yandan yandan yaparsınız. Buyurun hangi Aynen. film var aklınızda? Ee, Pelikan dosyası. Pelikan, Pelikan dosyası, dosyası. Evet. evet. Onda da Gene evet. Hackman mı vardı? Denzel Washington'la Julia Roberts vardı galiba <gülüyor> evet. Hmm. <gülüyor> Onlar <gülüyor> gene vardı. Gene Denzel Washington çıktı karşımıza. Evet. <gülüyor> Öyle. Yani, evet. Geçmiş olsun tekrar seçinalım. Ama üzere. güzel dinlenin. Tamam oldu, teşekkür ederim iyi yaptın. Tamam Kolay oldu. Geliyorum. Hadi bakalım, hadi güzel. Ilhan Hanım demiş ki, esaretin bedeli yani show shengri. Şans şans şan. Orada şan. da vardı çünkü mahkeme. Doğru. Hafif ama mahkeme. Hafif Doğru. mahkeme diye canım adamı sonuçta kaç yıla mapus ettiler. Sena Hanım galiba Sena ismi. Denzel Washington'ın Flight diye bir filmi vardı demiş. Evet, uçuş. uçağı ters dönderdi. Bu Denzel Washington'da o zaman yapımcılar avukat bana bir Arap avukat Denzel abi Denzel arayalım. <gülüyor> yaz, şey Yaz Denzel bir. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hilal ben. Hilal Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun dinliyoruz hangi mahkemeli film var aklınızda? Ya esaretin bedeli diyecektim ama sanırım Twitch'de attığında okumuştunuz. Ama o biraz hapishane filmi ya. Ne, evet <gülüyor> ya. Ama mahkemede geçmiyor mu? Ama açık? sonuçta orada da mahkeme var doğru söylüyor. Mahkeme, mahkeme nerede var ya orada? Ya. Mahkeme. Nasıl mahkeme. ya adamı mahkemede suçlu buzuk içeri mı? Yapıyorlar yani da bir... o başında yani. O, o zaman posterli filme de girer. Show <gülüyor> Shanker <gülüyor> için. Postere bak. Ama var. ortasında mahkeme olacak demediniz ki. Tamam. Biz... O da doğru. O da evet, bizim, bizim hataımız. O da bizim eşekliğimiz o. Postersiz, daha... o... Postersiz olsun dedik ama <gülüyor> ortasında olacak demedik. Doğru. Bir yerli var mı peki İlhan Hanım? Ya yerli de aslında şeyde var mıydı hatırlamıyorum bu Sultan diye bir film vardı ya orada sanki böyle hasta evet. için mahkemelik oluyorlardı evet. gibi evet. Yok orada komiserin karşısına çıkıyorlardı. Komiserin karşısında evet. bir şey vardı O var zaman Fadeler yerli var. yok. Yani, yani orada Sultan Hanım'ın esnesine dediğim ensesini üflüyordu ya böyle sinemada hatırladınız <gülüyor> mı böyle? <gülüyor> Evet ama o sinemada değil miydi? <gülüyor> o sinemadaydı orada rahatsız oluyor. Bu adam beni taciz etti diye orada o şeyin, hakim beyin karşısına çıkıyorlardı. Ona evet. bakarsanız zaten yani Cennet Mahallesi'nin her bölümü o zaman hukuk mücadelesi çünkü zekalasının <gülüyor> karşısına çıkıyor. Mesela. Sağ olun efendim. Görüşmek Teşekkür. üzere de Sinan Hanım. Ben Sultan Hanım'ı yazıyorum çünkü ben de yer ayde. bunlar da be be be be <gülüyor> Duruşma diye bir Türk filmi vardı demiş zaman gezgini. Meltem Cumbullu. Sinan... Meltem Cumbullu mu? Cumbullu cumbullu aslanım. Bir de hanım. dava Orson Welles'in Kafka uyarlaması. Ya bir de şey vardı Reis Bey vardı ya geçen gün seyrettik. Eski bir ağır ceza hakiminin anıları. <gülüyor> Yerlisi Barda, yabancı olanı da Changeling. Changeling. Zeynep Hanım söylemiş. Hmm, ne oluyordu orada? Orada da olaylar ya Barda, mahkeme. Ben bardayı izlemedim. Barda da şey var yine cetişler falan. Tamam biliyorum falan filmi de. de mahkemede mi oluyordu o? Orada bir mahkemede oluyor herhalde yani bir sahnesi var mahkemede geçen. Change Link'te şeyin oynadı değil mi? Angelina Jolie'nin oynadı. Yok, Denzel Washington. <gülüyor> Doğru ya. <son gülüyor> Denzel anda... Washington'la Dustin Hoffman. En iyi kadın ve en iyi yardımcı kadın da Denzel Washington oynamış. Angelina Jolie düşünüyorlardı da benim o kaldı aklımda. Günaydın efendim. Alo. Merhaba. Alo günaydın, good morning. Ah, oh, radyomu kıstım. Güzel. Elinize konunuza sağlık önce. Düşüncelisiniz ya, zarifsiniz her şeyden önce. Birden bağlanacağımı anlayamadım da. Bizim radyoda işler böyle oluyor. Birden bağlanı veriyorsunuz. Adınızı alabilir miyiz zarif hanım? Tabii Cemile. Cemile Hanım hoş geldiniz. Cemile Hanım bir saniye bekler misiniz? 1 2 3 4. Cemilemin gezdi, dolar meşeli. imanım. dayı gidi, dayı gidi, dayı gidi, dayı gidi, Evet. Haydi üç gün oldu. <gülüyor> Cemile Hanım son derece gaza gelmesiyle meşhur bir hanımefendidir. <gülüyor> Daha önce söylemiş miydik? Bütün Cemile Hanımlara söylüyoruz çünkü. E, bu, o, bütün tutunca. Cemile Hanımlar benim. Boşta bütün... <gülüyor> Cemile Hanım yok. Ve, ki, bugüne kadar bir tane Cemile Hanım diye dinleyicimiz var. Ama her defasında söylüyorsunuz. O kadar seviyorum ki sizi. Ay, e, söylemeseydik şıkırmayız. demek şey olacaktı Cemile Hanım. Niye söylemiyorlar artık falan. Artık görsün. beni şey mi yapmıyorlar, kalem almıyorlar. Cemile Hanım dedik ya siz zarifsiniz. Buyurun Cemile Hanım dinliyoruz sizi. Ya e, filmin adını hatırlamıyorum Aslında bakalım siz hatırlar mısınız Ama çok çok değişik Çok güzel bir filmdi Bak şu anda yani, av ve avcı rol işte. Bakalım Siz bize soruyorsunuz <gülüyor> esas Ben size soruyorum ya, diyor. Uyur gezer olabilir çünkü e, ge, Gerçek bir olaydan Alınmış e, uyur gezer Bir e, adamın <gülüyor> e, bir <sürü gülüyor> insana öldürmesini Konu alan bir filmdi Mahkemede gerçekleşiyordu He. Aa uyur gezerin. Aa şeyin. uyur gezerin böylesi. Denzel Washington'ın Denzel Washington'ın oynadığı bir film miydi? Hayır hayır Aa, ee, yani hani benim çok bildiğim e, insanlar oynamıyordu işin bildiğim doğrusu. Bildiğim insanlar hangi adamları biliyorsunuz siz? <gülüyor> yani, <gülüyor> çok böyle e, bilindik e, oyuncular yoktu ama çok çok ilginç bir filmdi. Filmin sonunda da bu gerçek bir olaydan alıntı e, şey kaynaklanmıştır yazısını e, görünce iyice böyle şey. A canım Fargo'da da öyle diyor o siz her yazılana itibar etmeyin o kadar kendinizi şey yapmayın e, kaptırmayın valla onlar biraz şeyi arttırmak için. Ee, ne derler ona etkiyi artırmak için yapılan küçük numaralar diye düşünün Ben Uyurgezer Roger'ın maceraları diye yazdım Ben de Uyurgezer Uyur Roger'ın maceraları diye yazdım listemize Valla olabilir yani Uyurgezerli bir güzel. filmdi ama hakikaten çok ilginçti Adam sonunda beraat etti yani kaç kişiyi öldürdükten sonra Oh iyi valla kâr... Ben onu İngilizceye The Sleeper olarak çeviriyorum Sizce de uygun mu? uygundur. Size de her şeye uygundur uygundur yani Vallahi evet, ama anladım. adını hatırlamıyorum şimdi kiminle iddialaşayım? Doğru adıyla çok yaşasın deyip kapatalım konuyu <gülüyor> çok sağ olun efendim görüşmek üzere sağ olun iyi, iyi, i̇yi günler, günler iyi yayınlar iyi. modern sabahlar modern sabahlar Var var. Son dakikaları sevgili sanatseverler şanslı isimleri belirleyeceğiz şimdi. Radyo TÜR'ün 105. özel gösterimi 17 Ekim'de vizyona girecek filmi biz 16 Ekim'de izletiyoruz. Yani bir gün öncesinde. Bir gün öncesinde hakikaten de mesela 17 Ekim'de saat ise biz 21.40'da izletiyoruz herkesten önce. Bir gün 20 dakika önce izleme şansınız var. Bu fırsat da her zaman ayağınıza kadar gelmez. Öyle böyle film de değil. Yargıç. Yani İngilizcesi yargış, Yargıç, Türkçesi Yargıç olan bu filmi kimler izleyecek? Kimler, Kim izleyecek? kimler izleyecek? Kimler izleyecek? Kimler izleyecek? Kimler izleyecek? Oktay hmm. ben biraz daha oyalayabilirim iz... Bodrum hakimi söylenmiş miydi? Bodrum hakimi değil mi? Kadir İnandır Türkan Şoray Söylen söylenmemişti. Onu da ekleyelim listemize ve e, küremizi burada... döndürelim o zaman. bir şey söyleyeceğim burada mahkeme var mıydı ya? Hakimlik İntihar yani. Hakim Hanım'ın hikayesi Hakim değil mi? Hakim Hanım tabii ara ara iş yerine gidiyor ya. Ben de ya. filmi izlemedim de türküyü biliyorum. Neyi? Biraz söylesene Bodrum Hakimi'ni. Ben Ali'nin olmalı Bodrum Hakimi Aynısı. Aynısı doğru. Ben de o filmden şimdiden... Yazgı şimdi sen... söylenmiş miydi? Onu da küremize atalım. Yazgı. Söylenmemişti. Küremize atalım. Yazgı onu da... E... Veki burada balık var dediğimiz film... <gülüyor> Evet, sevgili, sevgili <gülüyor> evet, jüri <gülüyor> dostları <gülüyor> sevgili. bir kere şey verelim ya 12 kızgın adama verelim tamam Nihan Hanım'ın söylediği 12 kızgın adam mı? evet Nihan Hanım'a diyelim ki 12 kızgın adam bari 12 adamdan birinin yüzü gülsün ve e, sacral ışık sanık ve sonradan da Elmak Bayılı Twitter'dan bizi hatırlatan Meltem Hanım'ı. Meltem Hanım'a ee, Davetiye de ona daveti verelim. verelim. Evet. Nihan Hanım, Meltem Hanım tebrik ediyoruz sizi. Niyan Hanım bize aranmanız gerekiyor davetiye ile ilgili bilgi almak için. Meltem Hanım, Hanım biz size Twitter'dan veya bir yerden ulaşırız bir şekilde. Twitter'dan şekil. ulaşıyoruz bir şekilde. Yarın sabah yine daha buluşacağız sabahlarda. ders sabahlarda. Rekelleronlarla vedaderiz size. Hoşça kaloo. Pasta, mozzarella salsa, e pasyon Allora, Alora, pepper jam. Yalçık İtalyan